Aldananlar Yazan İmam Gazali Kafirlerin Aldanması Onlar aldanma konusunda iki kısımdır. Dünya hayatının aldattığı kafirler ve Allah hakkında pek çok şeyin kendilerini aldattıkları. Dünya hayatının aldattıkları diyor ki peşin olan verisiyeden hayırlıdır. Dünyanın zevk ve lezzetleri için kesinlik söz konusudur fakat ahiretin zevk ve lezzetleri hususunda şüphe mevcuttur. Kesin olan şüpheli şeyden dolayı terk edilmez. Bu geçersiz bir kıyasları ve melun iblis, hayırlı oluşun sebepte olduğunu zannederek, ben ondan, Adem'den daha hayırlıyım, sözünde yaptığı kıyasa benzemektedir. Bu aldanmanın tedavisi iki yoldan birisiyle olabilir. Ya tasdikle ki bu imandır veya akli delille, Tasdik ile tedavisi kişinin, Allah'ın, Allah'ın katında olan daha hayırlı ve devamlıdır. Dünya hayatı aldatıcı şeylerin geçici zevklerinden başka bir şey değildir. Ayetlerini ve peygamberlerin bildirdiklerini doğru kabul etmekte olur. Akli deliyle gelince bu yaptığı kıyaslamanın bozuk olan yönünü bilmektir. Onun, dünya peşin ahiret eder sözü doğrudur. Peşin olan veresiye'den hayırlıdır değerlendirmesi ise yanıldığı noktadır. İşin aslı hiç de öyle değildir. Eğer peşin olan miktar ve hedeflenen açısından veresiyen gibi ise elbette peşin daha iyidir. Fakat peşin olan veresiye'den daha azsa tabii ki veresiye daha hayırlıdır. Bilindiği gibi ahiret ebedidir. Dünya ise sonlu ve geçicidir. Onların dünya için kesinlik Ahiret varlığı içinse se şüphesiz konusu doğru sözleri temelinden geçersizdir. Bilakis burada inananlar için hiçbir şüphe mevcut değildir. Ahiret'in varlığının kesinliği iki yolda anlaşılır. Birincisi kişi nasıl tedavi olmak için işinin eli olan bir doktoru taklit ediyorsa aynı şekilde peygamberleri ve ailenleri doğrulayıp dediklerini iman etmesidir. İkincisi ise peygamberler için vahi, veliler için de ilham yoludur. Sakın zannetme ki. Hazreti Peygamber'in dünya ve ahiretle ilgili durumlar hakkındaki bilgisi Cebrail aleyhisselamı taklitten kaynaklanmaktadır. Çünkü taklit kesin bir bilgi kaynağı değildir ve Hazreti Peygamber böyle bir şeyden uzaktır. Tam aksine eşyanın perdesi kendisi için kaldırılmış ve o da nasıl ki beden gözüyle dış dünyayı görmüşse eşyanın hakikatini de basiret nuruyla müşahede etmiştir. Müminler eğer yalnız sözler ve inanışlarla Allah'ın emirlerini yani salih amelleri ihmal eder ve onları basit arzularla bulandırırlarsa aynı aldanma noktasında kafirlerle ortak olurlar. Zaten dünya hayatı, kafir mümin için herkes için bir aldanma sebebidir. Kafirin Allah hakkında aldanlıkları yöne gelince onların kendileriyle ilgili olarak söyledikleri şu sözlerini ele alabiliriz. Eğer Allah bizi tekrar diriltecek olursa, zaten biz buna başkalarından daha çok hak sahibiyiz. Nitekim Allahu Teala onların durumundan şöyle bahsediyor. De ki, bunun hiçbir zaman son bulmayacağını zannetmiyorum, kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Eğer Rabbimin huzuruna götürülecek olursam, kesinlikle bundan daha hayırlı bir sonuçla karşılaşırım. Bu aldanmanın sebebi, iblisin mantık yoluyla yaptığı hatalı kıyasa dayanmasıdır. Şöyle ki onlar bazen Allah'ın dünyada kendilerine verdiği nimetlere bakıp ahiret nimetlerini buna kıyas ediyor. Bazen de Allah'ın dünyada kendilerine hemen azap gönderdiğine bakıp ahiret azabını buna kıyas ediyorlar. Şu ayette buyurulduğu gibi Allah söylediklerimizden dolayı size azap etse ya Onlar bazen de müminlere bakıp onların fakir olduklarını görünce küçümseyerek diyorlar ki Aramızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler bunlar mı? Bu iş iyi bir şey olsaydı onlar bizi geçemezlerdi. Onların tasavvurlarında düzenledikleri kıyas şöyle. Allah bize dünya nimetlerini ihsan etmiştir. Her ihsan eden sever, her seven de ihsanda bulunur. İşin doğrusu böyle değildir. Tam aksine Allah ihsan eder fakat sevmeyebilir. Hatta... Belki de İhsan bu iyiliğe muhatap olmanın yavaş yavaş helakine sebep dahi olabilir. İşte bu, Allah hakkındaki gururun zirvesidir. Bununla ilgili olarak Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Sizden birisi, sevdiği için hastasını nasıl ki bazı yiyecek ve içeceklerden uzak tutuyorsa, Allah ta mümin kulunu aynı şekilde dünyaya karşı muhafaza eder. Bunun için basiret sahipleri, dünya kendilerine yöneldiğinde üzülür. Başlarına fakirlik gelince sevinir ve iyi insanların alametlerine merhaba derlerdi. Ayetler şöyle buyuruyor. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Zannederler mi ki biz kendilerine mal ve oğullar vermekle iyiliklerini kendilerine çabucak ulaştırıyoruz. Hayır, onlar farkında değiller. Ayetlerimizi yalanlayanları biz bilmeyecekleri yönden derece derece helakı yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım pek çetindir. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında vermiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp üzerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler sebebiyle şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire bütün ümitlerini kaybettiler. Aldanarak böyle bir inanca saplanan kişi Allah'a inanmamış demektir. Bu aldanmanın kaynağı Allah ve sıfatları hakkındaki bilgisizliktir. Çünkü Allah'ı tanıyan onun imtihanından kendisini güvende hissedemez. Gerçekten onlar Allah kendilerine nice mal mülk verdiği halde Firavun ve Nemrut'un başına gelenlerin hiçbirine bakmıyorlar. Halbuki Allah-u Teala şu ayetlerde azabından sakındırmaktadır. Allah'ın azabına uğramayacaklarından emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olmaz. Onlar tuzak kurdular ve Allah onların tuzaklarını başlarına geçirdi. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Sen kafirlere müehlet ver. Onları biraz kendi hallerine bırak. Allah kime bir nimet verirse o bunun bir felaket olmasından korksun. Müminlerin Aldanması İnananlardan günah işleyenlerin aldanmaları şu sözlerinde kendini gösterir. Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Biz onun affını ümit ediyoruz. Böyle söyleyip buna güvenilir ve amelleri ihmal ederler. Gerçi dinde bu anlayış ümit açısından övülecek bir düşüncedir. Allah'ın rahmeti elbette geniş, nimeti çok kapsayıcı ve keremi-i umumidir. Biz onun bir olduğunu kabul ederek, ona iman ediyor ve bu iman ve onun kerem ve ihsanı vesilesiyle ümidimizi kesmiyoruz. Onların aldanmalarının kaynağı bazen de anne ve babalarının iyiliklerine tutunmak olur ki, bu zaten aldanmanın son derecesidir. Halbuki onların babaları salih ve takva sahibi olmalarının yanında günah işlemekten çekiniyorlardı. İşte onların şu şekilde kıyaslarını şeytan onlara güzel göstermiştir. Bir insanı seven onun evlatlarını da sever. Allah sizin babalarınızı sevmiştir, öyleyse sizi de seviyor. Bu sebeple de itaate gerek duymaz, buna güvenerek Allah hakkında kendilerini aldatırlar. Hiç bilmezler ki Hz. Nuh oğlunu gemiye bindirmek istedi fakat bundan men edildi. Ve Allah onu Nuh kavminin cezalandırılması esnasında en feci biçimde suda boğdu. Yine Hz. Peygamber, annesinin kabrini ziyaret edip, bağışlanması için dua etmek konusunda izin istedi. Kendisine ziyaret izni verildi fakat istiğfar için izin verilmedi. Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle buyuruyor, ''Annem hakkında istiğfarda bulunmak için Rabbimden izin istedim, bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim, bana izin verdi.'' Şu ayetleri de unutuyorlar, ''Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez.'' İnsana ancak kendi çalışmasının karşılığı vardır. Kim babasının takvasıyla kurtulacağını zannediyorsa, o kişi babasının yeme ve içmesiyle kendi açlık ve susuzluğunun gideceğini düşünen birisiyle aynı mantığa sahiptir. Takva, herkeste olmasın gereken bir özelliktir ve bunda baba ve evladının hiçbir sorumluluğunu gidermez. Kaldı ki ahirette takvanın karşılığı verilirken kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacaktır. Şefaat durumu hariç. Peygamberimizin şu hadisini unutuyorlar. Akıllı kişi kendini yüksek görmeyip ölümden sonrası için çalışandır. Ahmaksa kendisini boş duyguların peşine takan ve Allah hakkında kuruntular besiyendir. Şu ayetleri de unutuyorlar. İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Bu durumda hiçbir amelde bulunmadan ümit beslemek doğru olur mu? Eğer ümitten önce bir çalışma söz konusu değilse hiç şüphesiz bu aldanmadır. Ümit ancak korku ve ümitsizliği gidermek içindir. Şüphesiz bu faydasından dolayı Kur'an bunu dile getirmiş ve daha fazla olmasını teşvik etmiştir. Onlara gurur, yaptıkları bir takım iyilik ve günahlar yönünden yaklaşır. Ancak günahları daha çoktur. Bununla beraber bağışlanacaklarını umar ve kötülükleri de daha fazla olmasına rağmen iyiliklerinin ağır basacağını zannederler. Bu ise cehaletin doruk noktasıdır. Bakarsınız onlardan biri helal veya haram yoldan kazanılmış birkaç dirhem sadaka verir. Fakat diğer tarafta insanların mallarından ve şüpheli yollardan elde ettiği kat kat fazladır. Bu insan tıpkı terazinin bir kefesine 10 kilo koyup diğer kefesine de 1000 kilo koyduğu halde 10 kilonun ağır basmasını isteyen kişiye benzer. Bu ise bilgisizliğin son noktasıdır. Bazıları da iyiliklerinin günahlarından çok olduğunu zanneder. Çünkü o ne nefsini hesaba çeker ne de günahlarını araştırır. Bir iyilik yaptığında onu aklında tutar ve ona güvenir. Bunun durumu şuna benzer. Bir insan deliyle Allah'tan bağışlama diler, gece gündüz Allah'ı yüz veya bin defa tesbih eder. Diğer taraftan gün boyu Müslümanların gıybetini yapar ve Allah'ın razı olmayacağı şekilde konuşur. Bir de tesbihin faziletiyle ilgili ayetler ve hadisler araştırır. Onlara öncelik verir. Fakat yalancıların, söz taşıyıcıların ve de münafıkların çarptırılacağı ceza hakkındaki ayet ve hadisler hiç aklına gelmez. İşte bu da tam bir aldanmadır. Halbuki onun dilini günahlardan koruması, tesbih çekmesinden daha doğru bir davranıştır. Aldanan Alimler Bir grup dini ve akli ilimlerin temellerini öğrenip buralarda derinleşmişlerdir. Tamamen bu konularda meşgul olduklarından azalarını göz önüne alarak onları günahlardan koruyup iyiliklere yönlendirmeyi ihmal ederler. Eğer basiret gözüyle baksalardı ilmin ikiye ayrıldığını görürlerdi. Muamele ilmi ve Allah'ı ve sıfatını bilme yani mükaşefe ilmi. Muamele ilmi amaçlanan hikmetin tamamlanması için gereklidir. Bu hikmet helal ve haramın, övülen ve yerilen huyların bilgisine göre davranmaktadır. Onlar kendisi hasta olup hastalığını tedaviye gücü yettiği halde bunu yapmayarak başkasının tedavisiyle uğraşan doktora benzer. İlacı anlatmakta şifa hasıl olur mu? Heyhat! İlaç ancak zararlı şeylerden korunduktan sonra içene fayda verir. Onlar şu ayetin farkında değiller. Nefsini tezkiye eden kurtulmuştur. Onu kötülüklere gömen de ziyana uğramıştır. Allahu Teala burada onun nasıl tezkiye edeceğini bilen bunun kitabını yazan ve insanlara öğreten kurtulur, buyurmamıştır. Onların şu hadislerden de haberi yoktur. Kimin ilmi arttığı halde istikameti artmazsa, onun ancak Allah'a olan uzaktığı artar. Kıyamet günü insanlardan en şiddetli azaba uğrayacak kişi, Allah'ın kendisini ilmiyle faydalandırdığı alimdir. Bu manada çok, pek çok hadis vardır. Gerçekten bunlar aldanmış durumdadırlar. Biz onların haline düşmekten Allah'a sığınırız kesinlikle dünya sevgisi, nefislerine olan düşkünlükleri ve geçici huzuru arzulamaları onları mağlup etmiştir. Onlarsa ilimlerinin amelleri olmasa dahi kendilerini ahirette kurtaracağı koruntusuna kapılmışlardır. Onlardan bir kısmı ise ilimleri öğrenmiş, zahiri amelde bulunarak görünür günahları da terk etmiştir. Lakin kalplerinden bir haber kalmışlardır. Kibir, riya, haset, baş alma ve üstünlük arzusu, Akran ve meslektaşlarının kötülüğünü isteme ve insanlar arasında meşhur olma isteği gibi Allah'ın sevmediği sıfatları karakterinden silinmemiştir. Bu da bir aldanmadır. Sebebi ise şu hadislerden gafil olmalarıdır. Riyâ küçük şirktir. Ateşin odunu yakıp külettiği gibi haset de iyilikleri yakar küleder. Mal ve şeref tutkunluğu kalpte nifak doğmasını yaşartır. Tıpkı suyun bitkileri büyüttüğü gibi daha nice nice hadisler mevcuttur. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler fayda görür. Ayetinden de gafildirler. Onlar kalplerinden gafil ve dış görünüşleriyle meşgul olmuşlardır. Oysa kalpten yönelmeyenin taatleri sahih olmaz. Bu kişi bir hastaya benzer ki kendisi uyuz hastalığına yakalanmıştır ve doktor kendisine ilgili merhemi sürüp ilacı içmesini söyler. Fakat o merhemi bedenine sürdüğü halde ilacı içmez. Hastalığının dışına yansıyan kısmını izale eder. Ama içindekini yok edemez. Halbuki hastalığın kaynağı içindedir. Dolayısıyla hastalığı hiç eksilmez. Devamlı surette artar. Şayet içindeki yok olacak olsa dışı da rahat edecektir. İşte bu şekilde kalpte pislikler gizli olduğu müddetçe izleri insanın dışında azalarında ortaya çıkacaktır. Başka bir kısım alimlerse bu huyları bilirler ve yine bilirler ki bu huylar din açısından kötü olarak değerlendirilir. Ancak kendilerini beğendikleri için bu sıfatlardan uzak olduklarını ve Allah'ın onlara bu huylarla imtihan edemeyecek kadar yüce bir derecede bulunduklarını düşünürler. Yani onların zannına göre Allah kendilerinin ilimde ulaştıkları mertebedekileri değil de bununla ancak sıradan insanları imtihan eder. Kendileri ise Allah katında Allah'ın bu durumla karşı karşıya getirmeyeceği bir mevkidedirler. Bu gruptaki bilginleri kibir, baş olma hırsı, üstünlük ve değerlilik tutkusu mağlup etmiştir. Aldanmaları ise bunun kibri değil de sadece dinin izzeti, ilmin şerefini ortaya koymak ve Allah'ın dinine yardım olduğunu zannetmeleridir. Oysa onlar sahabelerin tevazuunu, yumuşak başlığını ve bu tür şeylere meyletmelerini gözden kaçırıyorlar. Mesela Hazreti Ömer bazıları Şam'a geldiğinde son derece sade olan durumu sebebiyle hoş karşılamamışlardı fakat o şöyle dedi. Biz Allah'ın İslam'la yücelttiği bir toplumuz ve kesinlikle başka bir şeyde izzet aramıyoruz. Sonra bu mağrur dinin üstünlüğünü gösterişi elbiselerle talep ederken ilmin izzetini ve dinin şerefini arzuladığını savunuyor. Diğer taraftan, Çağdaşlarından veya kendi görüşüne karşı çıkanlardan birisine dil uzatınca bunun kendi hasedinden kaynaklandığını düşünüyor da bu sadece hak için öfkelenmek ve batıl ehline düşmanlığı ve haksızlığı hususunda bir cevaptır diyebiliyor. Bu kişi aldanıyor. Çünkü şayet o, çağdaşı alimlerden birine dil uzatacak olursa dil kızmak belki de bundan dolayı sevinir. İnsanların huzurunda böyle bir şeye öfkelendiğini ortaya koysa da Belki de kalbi bundan son derece hoşnut olur. Dahası, bilgilik taslayarak der ki, benim böyle yapmaktaki amacım sadece insanlara faydalı olmaktır. O, bu sözüyle gösteriş yapmaktadır. Çünkü eğer onun amacı insanların iyiliği olsaydı, kendi seviyesinde veya kendisinden üst yahut alt seviyedeki başkaları tarafından insanların fayda görmelerine sevinmesin gerekirdi. Bazen yöneticilerin yanına gidip onları överek gözlerine girmeye çalışır. Bu konuda soru sorulunca benim amacım ancak Müslümanlara faydalı olmak ve onlara gelebilecek zararları def etmektir. Halbuki o aldanmaktadır. Şayet gayesi bu olsaydı bunu başkaları yapınca da memnun olmasın gerekirdi. Fakat kendisi gibi birisini devlet yetkilisinin yanında bir kişi hakkında şefaatçilik yaparken görseydi bundan hoşlanmazdı. Bazen de onların mallarından alır. Aklına bunun haram olduğu gelecek olursa şeytan ona der ki, ''Bu... Sahipsiz bir maldır ve Müslümanların faydalanmaları içindir. Sen de onların önderi ve bilginisin. Din senin sayende ayakta durmaktadır. Burada üç aldanma söz konusudur. Birincisi, bunun sahibi olmayan bir mal olması. İkincisi, Müslümanların mahsatları için olduğu. Üçüncüsü ise, kendisinin önder olduğu. Peygamber, sahabiler ve bu ümmetin fazileti aileleri gibi dünyadan yüz çevirenlerden başkası hiç önder olabilir mi? Hz. İsa'nın dediği gibi, kötü âlim, derinin önüne düşmüş kaya gibidir. Suyu ne kendisi içer ne de bırakır ki su gitsin de bir ekine faydalı olsun. İlimle uğraşanların aldanma çeşitleri çoktur. Bu insanların bozlukları düzelttiklerinden daha fazladır. Bir grupta ilimleri öğrenmiş, azalarını günahlardan arındırıp taatlere yönelmiştir. Masiyetleri görünürlerden uzak durmuş, riya, haset, kibir, kin ve üstünlük tutkusu gibi nefsin huyları ve kalbin sıfatlarını araştırmışlar ve bunlardan uzaklaşmak için nefislerine karşı mücadele ederek kalplerinden söz konusu huyların kalın ve güçlü köklerini sökmüşlerdir. Fakat bunlar yine aldanmışlardır. Çünkü kalplerinin köşelerinde şeytan ve nessin hilesinin gizli olanlarından çok derin bakımdan kalıntıları vardır. Farkına varamayarak onları ihmal etmişlerdir. Bunlar tarlasını zararlı otlardan arındırmak isteyen çiftçiye benzer. Tarlanın etrafında dolaşır, tespit ettiği zararlı otları çıkarıp atar fakat başlarını henüz yerin altından çıkarmayanları belirleyemez ve zararlı bütün otların ortaya çıkıp göründüğünü zanneder. Bundan habersiz olunca da onlar çıkıp büyüyerek ikini alt üst ederek bozarlar. Bunlar bazen de halka karışmayı kibirden dolayı terk eder. İnsanlara aşağılayıcı gözlerle bakar. Bazıları ise kendisine bu şekilde aşağılayıcı gözle bakılmasın diye dış görünüşünü güzelleştirmeye çalışır. Bir grupsa ilimlerin en önemlisini terk edip, tamamen dava ve mahkemelerle ilgili fetva bilgisine ve geçim mahsatları hususunda insanlar arasında geçerli olan dünya işleriyle alakalı uygulamaların ayrıntılarına yönelir. Kendilerine fakih, fıkıhçı ve bu işe fıkıh ve mezheb ilmi adını vermişlerdir. Belki de bununla beraber zahiri ve batini amelleri ihmal etmişler, azalarının durumunu araştırmamış dillerini gıybetten, midelerini haramdan, ayaklarını, Devlet yöneticilerinin huzuruna yürümekten uzak tutmamışlardır. Diğer azaları için de benzer durumlar geçerlidir. Mesela kalplerini kibirden, riyadan, haset ve diğer helak edici huylardan alıkoymamışlardır. Bunlar iki bakımdan aldanmışlardır. Birincisi amel yönünden. Bunun tedavi usulünü İhya kitabında anlatmıştık. Bunlar, hastalığını doktordan öğrenip bu konuda gerçek bilgiye sahip olmayan ve de tedaviye yönelmeyen hasta gibidirler. Böylece nefislerini temizleme ve arındırmayı ihmal ettiklerinden elake yaklaşmışlardır. Halbuki onlar hayız, diyetler, an ve zıhar gibi konularla o kadar meşgul olmuşlardır ki, ömürlerini tamamen bu uğurda zayi etmişlerdir. Onları ancak halkın kendilerine olan saygısı ve üstün bir mevkide görmeleri aldatmıştır. Hakim ve müftü olarak kendilerine müracaat edilmesi aldatmıştır. Diğer taraftan her biri meslektaşının aleyhinde bulunmaktan geri durmazken bir araya geldiklerinde böyle bir şey yokmuş gibi davranırlar. İkincisi ilim yönünden. Buysa ilmin sadece kendi bildiklerinden ibaret olduğunu, bunun hedefe ulaştırıcı ve kurtarıcı olduğunu düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Oysa insana hedefe vardırıp kurtaracak şey sadece Allah sevgisidir. Allah'ı sevmekse onu tanımadan mümkün olmaz. Allah'ı tanımanın üç mertebesi vardır. Zatını, sıfatlarını ve fiillerini tanımak. Bu ilim erbabı, hacca gidenlerin yolu üzerinde kendilerine yol erzakı satmaya vermiş kişiye benzer. Bilmezler ki fıkı Allah'ı, onun insanı kötülüklerden alıkoyan ve korkutan sıfatlarını bilmektir. Bu da kalbin Allah'a korkusunu hissetmesi ve takvaya sarılması içindir. Kur'an'da buyurulduğu gibi, Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir grup, dinde geniş bilgi elde etmek için ve kavimleri savaştan döndürdüklerinde onları ikaz etmek için geri kalmalıdır. Bunlardan bir kısmı da fıkıhtaki tartışmalı meselelere yönelmiştir. Elbette ki buna önem vermenin sebebi tartışma yönetimini, karşı tarafı nasıl susturacağını ve doğruyu nasıl ortaya koyacağını öğrenmektir. Evet amaç yenmek ve övünmek. Gece gündüz mezhep mensuplarının tutarsızlıklarını tespit ve çağdaşlarının kusurlarını araştırmak için uğraşırlar. Bunların asıl maksatları ilim değil, akranlarına karşı üstünlük taslamaktır. Eğer onlar kaderini temizlemek için uğraşsalardı, sadece dünyada ve kibirlenmek için kendilerine faydası olan bu tür ilimden onlar için daha hayırlı olurdu. Dünyadaki bu durumları ahirette alev alev yanan bir ateşe dönecektir.